cemaatle namaz kılarken bilmeden imama tabi olmadım diyor. Demek ki niyet ederken tabi olmadı, olduğunu belirtmemiş yanlışlıkla. Evet. Namazımız sahih olmuş olur bu mu diyor. Bu ifadeden ben şunu anlıyorum. iki ihtimal var burada. Yani özür dilerim ben çevirebildiğim kadarıyla tamam. aktarmak istedim. Evet bu ifadeden şu anlaşılabilir. Bir tarafta cemaatle namaz kılınıyor. Ona tabi olunacağını bilmeden kendisi tabi olmadı. Evet. Ayrı bir namaz kıldı bir şekilde. Bu bir. İki, namaz imamla, cemaatle namaz kılmaya niyet ederken içinden uydum hazır olan imama yahut o şu imama tabi oldum, teslim oldum dememiştir. Üçüncü ihtimal, namaza durmuş imamla beraber cemaatin içerisinde namaz kılıyor. İmam rukya vardığı zaman Kendisi başka bir şeyle meşgul Rukiye varmadı yahut da kalktı İmam Ruki'dan kalktı secdeye vardı Kendisi hareketlerinde ruku ve secdelerinde imama uymadı hmm. Çok geç kaldı bilerek Geç kaldı bilmeyerek O, ruki, o rükün tamamlanıncaya kadar Namazın o kısmı tamamlanıncaya kadar Kendisi imama uymazsa Halim ne olur bu üç ihtimalden birisidir Bir Cemaatte kılınan namaza hiç kendisi Uymaz orada bekler Yahut da namazını başka bir yerde kılarsa kılacağı o namaz olur mu? Olur. Ama sevabı kaçırmış olur. Hmm. Sahih olur. Ama cemaatle namaz kılınırken mecbur olmadıkça o cemaate katılmayıp namazı başka yere bırakmak düzgün değil. Ama kıldığı zaman namazı kabul olunur. İki, namaz kılarken cemaatle namaz kılınacak. Müslümanlardan birisi geldi cemaate katılmak üzere orada namaza duracak. Tabii ki imama tabi olduğunu, oradaki ifadeyle imama teslim olduğunu bilme, bilmesi lazım, niyetlenmesi lazım. Şimdi imamla beraber kılınan namaza geldi Allahu Ekber dedi. Allahu Ekber demeden evvel sözlü olarak imama uydum yahut da imama teslim oldum ifadesi orada kullanılıyor kullanıyorum bilmiyorum Azerbaycanlı kardeşlerimizin arasında. Yani bunun diliyle söylemesi şart değildir. Hmm. Niyet önemli olan imamla birlikte namaz kılmaya Başlamak istediğini içerisinden içinden geçirmesidir. Zaten niyet dediğimiz şeyin yeri gerçekleştiği yer de kalptir. Dil bunun kalpte niyetin gerçekleştiğinin fiziki ifadesidir. Ama Ebu Hanife Hazretlerine göre bu söylenmesi de olur. Söylenmesi menduktur ama söylenmesi de niyet geçerlidir. Dolayısıyla imama uydum, imama tabi oldum ifadesini kullanmadan sırf kalbinden geçirerek cemaatle namazı kılarsa hı hı. o da olur. Gelelim üçüncü ihtimale. O ihtimalle şu. Cemaatle namaz kılan bir kardeşimiz imam rüküye vardı kendisi varmadı ayakta bekledi. Ta ki imam tekrar doğruldu. Yahut da doğruluktan sonra rüküye secdeye vardı imam. Cemaatten bir kardeşimiz imama tabi olmadı. Bekledi. Rüküden kalkınca secdeden kalkıncaya kadar ona uymadı. Bu takdirde o cemaatle namaz kılan Müslümanın namazı bozulmuş olur. Hmm. Çünkü imama uyarak namaz kılmaya niyet eden bir Müslüman önder edindiği kişiye yani imama harekat ve sekenatında yani yaptıklarında ve yapmadıklarında imama tabi olmak usulünce ona uymak yani oradaki ifadeyle ona teslim olmak durumundadır. Namaz içerisinde imamla birlikte yapması gereken hareketleri önce daha önce imamdan önce yapar yahut imamdan çok sonraya bırakırsa namazı bozulmuş olur. Bu namazın yeniden kılınması gerekir. Evet.